Günaydın. Merhabalar. Kamusla güreşteyiz. Tekrar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Ee, sevgili dinleyiciler bugün değişik bir program yapacağız. Ee, artık e, alfabemizde L harfine geldik. L'yi bitirdik. Ee, M'ye geçmeden evvel e, programımızın içeriği A'dan L'ye kadar neler yaptık? Onları biraz sizinle konuşmak istedik. Evet. En belirgin olanı sanırım Ka kamus değil mi? Evet. Sevgili Edibiyat Hocamız. Hala bize e, kamus nedir diye soranlar oluyor. Hı -hı. E, çünkü her programımızda açıklamıyoruz bunu. E, kamus efendim e, sözlük demek. E, ve bir söz var eskilerden kalma kamusla güreş olmaz diye. Bunun e, pehlivanlık olmaz versiyonu da var. Hı -hı. Sonuçta bir sözcüğün bir anlamı vardır. Sözlükte o tartışılmaz bellidir anlamına. Geliyor. Hı hı. E, ama bizim Kerem'le yaptığımız program e, A'dan Z'ye e, bütün harflerden birer kelime seçiyor. Ve o sözcükler üzerine yeni anlamlar geliştiriyoruz. Pek çok kaynaktan, evet, kendimizden. Kendi anlamlarımızı oluşturmak gibi derdimiz var. Biraz iddiala ama <gülüyor> <Tam>, olsun. <gülüyor> tam da öyle, evet. E, böylece biz kamusla güreşiyoruz. O yüzden programımızın ismi kamusla güreş. Gerçekten de güreştik. Bu arada bir Twitter adresimiz var. Yine ismimizle aynı kamusla güreş. Oradan da takip edebilirsiniz. Hatta biz bu Twitter adresinden sizinle şöyle bir bağ kurmayı düşündük. ...Kerem'le konuştuk... ...zaman zaman... ...bazı geri bildirimler de geliyor... ...biz bir kelimeyi ele aldığımız zaman... Hı -hı. ...onunla ilgili... ...mutlaka dinleyen herkesin... ...pek çok aklına... ...fikir, kaynak, kitap... ...film, kavram geliyordur... ...bunları bizimle paylaşmanızı... ...rica ediyoruz... ...hatta bundan sonra artık... ...bir sonraki programımızın harfini ve... ...sözcüğünü vereceğiz... Hı -hı. ...Twitter adresimize... Bizi yönlendirebilecek güzel kaynaklar, bilgiler, yeni akışlar varsa onları yazabilirsiniz. Vaktimiz olduğunda paylaşırız diye düşündük. Hatta M'de mahalleyi yapacağız. Evet mahalle. hemen Keremimiz, söyleyelim. Evet. Bir sonraki hafta mahalle. Şimdiden yazabilirsiniz Kamus'la Gülüş. Bir de bir var tabii. Evet. Yani açık Radyo'nun sitesinde, internet sitesinde. Oradan da e, Kamus'la güresin bloğuna bakıp... E, Fikirlerini edinebilirsiniz Aynı zamanda başvurduğumuz kaynaklarla ilgili bilgi veriyoruz Evet artık o bloğun içindeki görseller ve sözel içerik hazır hı hı. Sonuçta geldiğimiz harfe kadar pek çok şeyden bahsettik Tabii ki bütün bahsettiğimiz konular, bütün kitaplar, filmler yok orada Seçmeler yaptık Ama gene de bir fikir sahibi olacaksınız. Bir de bahsedemediklerimiz var tabii bir yandan da. Evet. Azıcık onları da koymaya çalıştık o sayfamıza. Yani e, açıkradio.com'a girip kamusla güreş yazdığınızda sayfa açılacak ve zaten sizi yönlendirecek. Çaldığımız müziklere de eski kayıtlarımıza da oradan ulaşabilirsiniz. Bir neler yaptık? Bir bakalım istersen A'dan itibaren değil mi? Evet. Öyle bir tasdif yaparsak A'da kelimemiz Amerika'ydı. Amerika tabii yetmedi yine süre. Yarım saatimiz vardı ama çetrefill bitti. Evet. Aklımda neler kaldı Dindemciğim? Şimdi e, benim önce hazırlık aşamasıyla ilgili şu kaldı. Amerika ilk programımızdı ve biz e, ilk programa stüdyoya e, gelmeden evvel o kadar çok bilgi ve hatta üç parçayla gelmiştik. Hı hı. Sonra bize açık radyodaki arkadaşlarımız dediler ki o oh, ne üç parçası <gülüyor> hemen onu bire indirin. Hı hı. İşte konuları da e, biraz azalsak iyi olur. E, böyle bir kişisel e, tecrübemiz var. Ee, bu benim Amerika'da ilgimi çeken e, dilin dönüşümü ve oradaki e, dillerin gelen e, ülkeler tarafından nasıl bir şekilde e, zapt edildiği ve kendi dillerinin evet. onların yerine geldiği konusu oldu. Evet o çok ayrıntılarına bakılacak bir şey aslında. Çok da inemedik ama e, neticede bir coğrafyanın e, orada yerleşmiş halklarının dillerinin dönüşümü sadece dil değil tabi yani din, din de dönüşüyor hatta onunla ilgili bir örnek vardı işte 1629'da İngiltere kralı e, Massachusetts de yerleşimcilere kiralıyor e, e, yapılan anlaşma gereği yerleşimcilere yerli halkların paganlık belasından kurtarılma görevini veriyor hmm. sadece dil değil tabi din de dönüşüyor e, bu da, evet ilginç yani bütün kıtanın kuzeyinden güneyine kadar yeni dünyanın eski dünyanın affedersin dilleriyle bezeniyor diyeyim. Doğru. Bir de biz Kerem'in en başta söylediği gibi pek çok şeyi konuşup yeni sözcüklere varıyoruz. Sayfamızı açtığınız zaman orada bütün bu sözcüklere de varacaksınız. Şimdi hepsini teker teker söylemek istemiyoruz. Hı hı. Ama gerçekten güç, istila, emperyalizm gibi sözcükler çok sık tekrarladığımız ...kelimeler oldu Amerika'da. Ee... Amerika'da benim aklıma bir de şey geldi... ...unutma hikayesi. Yani o kadar çok... ...Amerikan tarihinde... ...işte bizim hmm. Paul Robeson'umuz vardı. İşte anlattığımız... ...işte Amerikalı oyuncu avukat... ...işte Amerikan barosuna kayıtlı... ...ilk Aktivist. zenci avukat. İşte Kukuluk... ...klana linç etmeye kalkışıyor. İşte Otelleyi oynayan ilk... ...zenci oyuncu. Hatta bizim... ...Nazım Hikmetle ilgili bir durum söz konusu serbest bırakılması için kampanya baştan unutma eylemiyle ilgili işte kafamda soru işaretleri oldu hep bunu araştırırken evet. çok çabuk unutuyoruz. Oliver Stone da o Amerika'nın gizli kalmış tarihinde bunu çok güzel ifade etmiş ha. aslında. Hı hı. Şimdi B'de babaya geçtik. Aslında biz gene Kerem'le bu programı konuşurken şunu fark ettik. Ee, A'dan L'ye gelene kadar Japonya hariç seçtiğimiz bütün sözcükler e, herhalde bu ülkede yaşamanın bir... E, ...şeyi olarak, etkisi olarak... ...coğrafya kaderdir. ...coğrafya kaderdir. Ee, içinde bulunduğumuz sosyal, siyasal durum yaşadığımız şeylerle... ...çok paralellik kurulabilecek bir takım soyut ve yan anlamlar içeriyorlar. Ee, bir Japonya'yı onun dışında gördük. Siz de kelimelerin üstünden biz geçerken... ...o bizim bulduğumuz ikincili anlamları düşünebilirsiniz. Ee, baba... Baba da maskeli bir sözcük olduğu sonucuna vardık aslında. Bir çok onu... kelimeye vardık yine değil mi böyle iktidar koruyup kollayıcı gibi. Ee... Evet yani e, baba deyince baba anlaşılmıyor onu fark ettik. <gülüyor> E, cehennemde benim en çok ilgimi e, Galile'nin e, bir dönem e, daha gençlik yıllarında diyebiliriz Dante'nin ilahi komedyasındaki cehennem e, anlatısından yola çıkarak cehennemin yerine bilimsel olarak tespit etme çalışması ilgimi çekti ve bu çalışmayı aynı bulmuşlar mı? Aa, bulmuş, bulmuş ama sonra vazgeçmiş <gülüyor> o fikrinden çizimleri falan var o konuda e, Dante'nin cehennemi e, de ...çizimlerle şeye koyduk, sayfamıza koyduk. Ben de en çok şey ilgimi çekmişti orada... ...suçların tasnifi hikayesi işte... ...ilahi komedyada değil Aha, mi? hani evet daireler yani. vardı işte... ...birinci dairede şunlar var... ...ikinci dairede işte oburlar, cimliler, öfkeliler... ...sapkınlar, işte kadın tellerleri... ...hepsi ayrı ayrı katmanlardalar. Ona göre işte ne suç istiyorsan... ...ona göre bir kata... Yerleştiriyor seni. Öyle bir durum söz konusu. Evet, bir de sen bir şeyden bahsetmiştin. Engizisyon da kendi içinde bir takım papazları e, saftışı bırakıyordu. E, melekleri cezalandırıyorlardı. Hı, evet. e, bazı melekleri e, kendi din yaklaşımlarına uygun görmüyorlardı. Melekler dediğimiz baya din kitabında söz konusu Hı -hı. edilmiş melekler. Onları da e, cezalandırıyorlardı. Evet evet o 745 Roma konsülü sırasında oluyor evet. işte. ...yüksek düzeyde yedimerek cehennemlik oluyor... Konuşmadığımız bir şeyi cehennemi bitirmeden paylaşmak istedim ben. Besteci Stravinsky'nin askerin öyküsü diye bir bestesi var. O beste yıllar evvel hatta neredeyse çocuktum. Beste aynı zamanda sözlü bir içerik de barındırıyor. Genco Erkal seslendirmişti. Orada aslında klasik Faust hikayesi var kökende. Köyüne dönmekte olan bir askeri şeytan kandırıyor ve onun bir şekilde ruhunu satın alıyor. Ee, orada işte bu şeytan ve cehennem mevzuları çok geçiyor Zaten e, öykünün sonu da Genco Erkal'ın bana çok etkili gelen böyle cehenneme, cehenneme diye bağırarak hmm. e, bitirişiyle sona eriyor e, Özellikle klasik müzik sevenler, Genco Erkal sevenler, bu konulara ilgi duyanlar Stravinsky'nin askerin öyküsüne bir göz atabilirler D'de de deliye baktık Evet Deli tabii Foucault'a çok delinin tarihinden bahsettik. Evet. Onunla birlikte yine unutmamamız gereken insanlardan bir tanesi diye düşündüm. franco da bayağı hmm. bahsetmiş olduk. Evet. Bu ee, antipsikiyatri hareketiydi evet, değil, mi? değil mi? Evet değil mi? İsyankar Yüzyıl diye bir kitabı var e, SEL yayınlarından. Başkaldırı Sözlü 20. yüzyılın. Bayağı ilginç anekdotlar var. E, izleyicilerimize, seyircilerimize, dinleyicilerimize... Tavsiye edebiliriz. Evet yani bir yandan bir psikiyatri oluşturulmaya çalışılırken bir yandan da her şeyin sınıflanıp onun dışına hiç çıkılmamasının yarattığı hapishaneye karşı çıkıyor bu e, antipsikiyatri hareketi. Benim de öyle saygımı kazanmıştı. Engel. Evet engelde Engel. konuklarımız vardı evet. İstanbul Üniversitesi'nde arkadaşlarımız. E, kimlerdi sen bir hatırlat konuklarımızı. Ilgın Aydınoğlu. Mustafa Özgürek arkadaşlarımız İstanbul Üniversitesi Engelsiz Bilgi Merkezi çalışanlarıydı. Evet. Bu arada Kerem de orada e, görme engellilere e, kitap okuyor. Böyle bir çalışması var merkezin. E, onlarla şöyle daha kişisel bir şeyimizi paylaşabiliriz. E, anımızı e, bir Mustafa algın da sanıyorum işte bu engellilerin e, haklarını korumak için siz de engelli olabilirsiniz gibi bir yaklaşım çok fazla öne çıkıyormuş son zamanda. Ve onların da çok e, tabir uygunsuz sinir olduğu bir şeymiş bu. Bize dediler ki yani e, kadın haklarını koruyan erkekler kadın olma ihtimallerine ve Hayvan haklarını koruyan bütün insanlar ola ki bir gün hayvan olursam diye böyle mi yola çıkılacak yani bir hak koruma olayına şeklinde biz çok gülmüştük. Ee, bir de programın sonunda benim bir paniğim var. Ee, şimdi ılgın kör. O, kör dememizde hiçbir sakınca yok. Başka şeyler onları daha çok rahatsız ediyor. Şimdi zaman bitti sayılır. Sonuna geldi. Kronometre gösteriyor fakat ılgın görmüyor. Biz e, sürekli işte çok az kaldı, bitmek üzere gibi şeyler söylüyoruz. Fakat ılgın onları hiç ciddiye almıyor. Sonra Kerem ustaca bir kapatı vermişti programı. Şimdi bir kapatalım. Bence bir şarkı. Evet. Edelim. Şimdi biz e, bütün harflere değiniyoruz ama alfabemizde olmayan X ile başlayan e, bir parça bulduk. Zanadu diye telaffuz ediliyor ama yazılışı X ile Olivia Newton-John'dan dinliyoruz. Kamus'la güreşteyiz. 94.9 Açık Radyo şarkı pek heyecanlı bitti değil mi? Evet. İlkisiyle başlayan parçamız. Evet. Nasıl müzik seçiyoruz? Müziklerimizde kelimelerimizle göre seçiyoruz değil mi? Evet. Var mı da akılda kalan? Yani e, sevdiğimiz parçaları seçmeye özen gösteriyoruz ama bazen e, çok bulamadığımızda o kelimeyle ilgili bir şey e, sadece içerikle ilgili de olabiliyor. Ya ben bu cehennemde e, Deep Purple'ın Hell to Pain'i sevmiştim. Keza limanda Şebnem Ferah'ın e, Mavi Limanı'nı. E, ben Işıkta, Odalarda Işık Sızım'ı sevmiştim. Ceylan Erten bir yorumlu, bayağı evet. beğendi. Bir e, de şey var, Big Japan tabii ya. A a çok a güzeldi. Bir de <gülüyor> ikimizin çok sevdiği Şnidokanır yorumu var. Hırsızla ilgili You Made Me Thief for Your Love'du galiba hmm. parçanın ismi. Şimdi efendim bu kamusla güreşi A'dan L'ye şimdiye kadar yaptıklarımıza ayırdık. E harfinde kalmıştık. Onu ben ele alamadığımız bir kitapla e, tamamlamak istiyorum e, Ferenc Karinti'nin Epepe diye bir kitabı var yıllar evvel okumuş ve çok beğenmiştim ondan bahsetmeye vaktimiz kalmadı dille ilgili engelleri e, ve dilin nasıl bir e, mania teşkil edebileceğini bilinmediğinde çok güzel anlatan bir kitap onu da koyduk sayfamıza artık F'ye geçebiliriz F'de neydi kelimemiz fare fare, fare de tabi hani böyle bizi şaşırttı Şaşırma eylemi de var aslında bizim hani böyle bir ulaştığımız kelimelerden değil mi? Evet. Hani bir şeyler araştırırken bakarken e, tabii yeterli değil bilgilerimiz mutlaka bir kaynaklarımız var onlara bakıyoruz. E, Bazen birilerinden yararlanıyoruz. Farede evet. de keza e, yararlandık. Ben bilim insanı olan iki dostumdan yararlandım çok. Senin karnıma Tapına tapınağı bilgisi çok ilgimi çekmişti benim. Evet orada işte Hindistan'da, Rajasthan eyaletinde bir kasabada bu tapınak ve burada 600 yıldır insanlar farelere tapıyorlar. İçeriye girerken işte zili çalıp gelişini tanrılara haber veriyorlar vesaire. Evet, çok ilginç. Hatta blogda fotoğraflarını paylaştık. Evet. İnternette de bayağı bilgi var. Ulaşabilir sevgili dinleyicilerimiz. Farede bir de bu knockout e, mouse tekniği diye bir teknik benim çok ilgimi çekmişti. E, genetiğiyle oynayarak farenin zaten insana çok yakın e, hı hı hı. pek çok gene. E, daha da insana yaklaştırıp bir takım bilimsel araştırmalar yapıyorlar. Buradan biz hayvan hakları konusuna da biraz değinmiştik. Hani, Maalesef biyoloji kadar mühendisinde, genetik mühendisinde kadar yanlış. fareler... Evet, bayağı bir yok sık, sık kullanılıyor var. Bir yandan insan için e, deniyor ama hani insan için ne kadar gerekli? Bu tartışma bayağı öne çıkmıştı. E, de gerçek... Pardon. Gaba. evet, gaba. Sana bırakıyorum Gabayı Gabayla gaba beni... yatıp Gabayla kalkıyorsun Evet ya gaba beni çok etkiledi ee, Biz e, gaba sinir ileticileri Reseptörleri diye Beyinde bir e, sinir hücresi e, Olduğunu duymuştuk Ama hiç e, içeriğini Bu kadar iyi bilmiyorduk hı hı. E, Bir dış dünyadaki gerçeğin Beyne e, yer etmesinde Bu gaba sinir hücrelerinin Çok etkisi varmış ve e, herhangi bir dış dünyadan gelen bilgiyi gerçeği beyne e, nakşederken diyeyim <gülüyor> e, diğer bilgileri o sırada bir e, geriye doğru itmek baskılamak söz konusu asıl o anda vermek istediğini öne çıkarmak için e, sistem böyle gelişiyormuş ilginç çekici bulduğumuz şey şu oldu bizim e, şizofrenlerde bu kaba sinir hücreleri reseptörleri sayısı çok azmış o yüzden gerçeklik algıları çok e, hmm. bozukmuş birbirine karışıyormuş her şey ee, ve biz şizofren olmadığı halde bir takım insanlarda yani dış dünyadaki gerçeklik öğeleri çok olmayan yerler mesela hapishanelerde insanların e, gaba reseptörü az insanlar gibi davranış geliştirdiklerini öğrendik. E, o kadar az dış temsille karşılaşıyor ki sadece onlardan ibaret e, hı hı. görmeye başlıyor dış dünyayı keza daha da etkileyici bir şey e, çok fazla e, korunarak baskıyla e, ihtimamla yetiştirilen çocuklarda da aynı davranışların e, görüldüğünü fark ettik e, bu bilgi de ilginç Tabii o kadar dış dünya ile ilgili e, bilgiyle az karşılaşıyorlar, korunuyorlar. onlarla ilgili büyükleri karar veriyor ki gene gerçeklik algılarını yerlerine oturmalarında bir sorun oluyor. En son Tahir Ceylan'ın kitabıydı değil mi bu kabada evet, yararlandığımız ortak, ortak yani. benlik. bu kitabı da gene sayfamızda yayınladık görebilirsiniz. Bir de şey vardı değil mi? Hiperrealizm vardı. Robert Aa, yani evet. yani evet. fotorealizm de deniliyor. Gerçekle ee, birebir Evet, ben de resimleri gördüğüm zaman çok şaşırdım. Gerçekten çok biri. Heykel. O, topias, evet heykeller. Sen de kuklacı demiştin geçmişi için galiba evet, ama. Evet, kukla ustasıymış Robert Ben Mac. de onu bilmiyordum. Yine e, bir fotoğraf paylaştık. E, H'de ne vardı? Hırsız vardı. Hırsız. Hırsız. Hırsız da bizi nerelere götürüyordu kelime olarak. Mülk kimin e, sorusu üzerinde biraz konuştuk. Hırsız e, her daim... Çok kullanılan geçerli bir sözcük pek çok anlamda o da bir maskeli sözcük gibi biraz. Biz tartışmıyoruz tabii yani bu tarih boyunca hep tartışırız. Mül evet. Mülkiyet kavramı ve hani kimin gerçekten. O da bir yine isyankar yüzyılda is isyankar sözcükte Alexander Yakup. ...karakteri var. Hmm, Arsene evet. <gülüyor> ...kaynaklık teşkil eden... Hı hı. E, ...keza bir Roden heykelin çalan... E, ...sanat tarihi öğrencisinin bir hikayesi var... ...onu burada tekrarlamak istemiyorum... ...sayfamızda diye tam reklam programı... ...gibi oldu ama... <gülüyor> ...Iğda ışığa geçiyoruz. Hı hı. E, Işık'ta da bilim insanı... ...dostlarımızdan çok yararlandık... ...bir takım bilimle ilgili kitaplardan... Ben orada mesela e, Maxwell'ın, James Clerk Maxwell'ın elektromanyetik e, de e, ne kadar ileriye götürdüğünü elektrikle ilgili bilgileri Hı -hı. öğrenmiş oldum. Sadece ismini duymuştum. E, hep böyle ışık denince bir elektrikle ilgili isimler akla geliyor ama bugün kullandığımız cep telefonu, telefon, televizyon, radyo gibi her şeyin başlangıcını oluşturan elektromanyetiğin babası Maxwell e, bilgi dağarcığımızı. En Katıldı. çok o ilgini çekti. İki, evet. iki tabii. İki de de, İ harfinde de ikiye baktık. Evet. Orada da bizi enteresan kelimelere götürdü. Çağrışınlar oldu. Ee, i̇şte Türkiye'de ikinci cumhuriyetçiler mesela. Sonra Pisagor Talikatı. İkinci yeniler. Dedi. Evet dinde. işte çeşitli mitolojilerde ikinin anlamları. Ha, orada senin söylediğin şeye ilgimi çekmişti benim. Hani genelde bire daha olumlu yaklaşıp. Evet. Çünkü Birden sonra geldiği için rakam bir böyle daha uğurlu iyilik yani böyle... Iyi, tanrıyı, tanrı'yı simgeliyor. Geliyor. Evet. İki de işte ikiliği ayrımı, ee, Tanrı, tanrı kaçtıymış evet. gibi ele alınıyor. Dışındaki şeyler... J'de ne vardı? Japonya'da, Japonya'da çok çalıştık sevgili dinleyiciler <gülüyor> Kerem'le. Böyle çok e, klasik e, Japonya'yı çağrıştıran sözcüklerde kalmamak için bir hayli Japonya tarihi çalıştık. Evet e, burada Murat Belge'nin e, Militarist Modernleşme kitabından da hayli yararlandık. Evet. E, Japonya tabii hani bir ada ülkesi e, ve adalılık diye bir kavram var. İşte bu dolayısıyla bir izolasyon sağlıyor. O izolasyonla birlikte e, coğrafya olarak bir sıkıntısı da var aslında Japonya'nın Bir sürü Çok, eksiği var evet, kaynak eksiği Besin sıkıntısı petrol demiri vesaire e, Bunlar hani bu coğrafyanın işte kader dedik coğrafya kader O, o kaderleriyle ilginç olarak Evet yaratmışlar e, sanki Değil mi? Keza Şinto ve Budizm dinlerinin yaklaşımları da aslında onların tarihteki belli davranışlarının kökenini oluşturmuş sanki. Hı hı. E, hatta bir zıtlıklar e, ülkesi denebilir e, kültürlerine, tarihlerine, sanatlarına baktığımız zaman o da krizantem kılıç ikilisiyle ele alınıyormuş. Evet. İlgiimizi çekti. Kedi kedimiz var abi. Kedi kediyi direkt Kerem'e paslıyorum şu anda. O Çünkü kadar, ben çok, ki, çok değil mi? konuşmuşum. O kadar kedi sevdiğim kendi kedilerimde Bana olduğu için. en çok bu pati hikayesi çok ilgimi çekmişti işte. Hani işte patilerin altında hani böyle bir... Tık. Her yeri tırmıkluyorlar. Evet evet ama onun bir nedeni var. Bezler var değil mi? Koku bezleri evet. var. Yani böyle yanaştıkları zamanda da hani... Sürtündüklerinde. Sürtünlük. Sadece sevgi belirtisi değil tabii bu yani. Oraya bir koku bıraktık. bırakıyorlar işte o bezler. Ama asla insanların hissedemeyeceği türden bir koku o, evet, ee, öyle bir durum Keza sos insan sos. sağlığı evet, üzerindeki evet, yaşlılara, insanın evet. kan basıncını düşürüyormuş, rahatlamasını sağlıyor dolayısıyla, özellikle çıkardıkların buraldanması Sesleri evet. değil mi? Panik panik atak hastalarına da iyi geliyor En sonunda da Liman. limandaydık, Geçenizde. dünya limanlarına baktık biraz. Şiirler okuduk, limanlı şiirler okuduk. Ee, gene sayfamızda e, limanla ilgili e, kaynaklarımıza bilgilere varabilirsiniz. Programımızı tamamlamadan e, kamusun sözlük olduğunu ve bizim de sözlükle güreştiğimizi söylüyoruz. Twitter adresimiz Kerem. Kamusun da güreştiğini aynı. E, bundan sonra e, ele alacağımız e, harflerle ve kelimelerle ilgili e, bilgi ve paylaşımlarınızı açığız Twitter'a atabilirsiniz. Haftaya da M harfinde mahalleyi Mahalle. işlemiş, işlemiş olacağız. Hepinize iyi haftalar. Açık Radyo sayfalarında sizi görsel olarak da bilgi olarak da bekliyoruz. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. İyi haftalar. Hoşçakalın.